tam isselam. Ve salatü selamu ala rasulina muhammedina ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yine e, surenin devamında peygamber kıssanları aleyhisselatü vesselam hepsine selam olsun. Aleyhisselatü vesselam. Bugünkü dersimizde de hud aleyhisselam kıssası. Hud peygamber ile Salih peygamber Ali mesela Arap peygamberlerdir. İbrahim aleyhisselam'dan öncelikler. Hud aleyhisselam at tabibiyat peygamber olarak gelmiştir. Salih aleyhisselam'dan sonra da bundan sonraki kıssada söz edilecek. Estaizu billah diyor ki bil ad kavmi de Resulleri gönderdiğimiz elçileri yalanlamalıdır. Yani kendi elçilerini yalanlamaları diğer bütün peygamberleri elçileri, Resulleri yalanlamalarıyla aynı şeydir. Çünkü bütün Resuller aynı Risale'de Aynı mesajla gelmişler. Bu kıssalardan da bunu alıyoruz. Çünkü hemen hepsi kabile şunları söylemiştir. İzl kale lham ahuuhu ale istaqul. Hani kardeşleri Hud onlara, siz Allah'tan korkmaz mısınız? Korkmaz mısınız diye tercüme ettiniz. Tatakundus. Te -te Takvalı olmaz mısınız? Takva kelimesi Arapçada Vikay'den geliyor. Vikaye bir şeyi korumak ve sağlamlaştırmak anlamındadır. Takva da Ondan geliyoruz. sağlam korunmalı gibi bir manaydı. Peki insan onun kendisini nasıl korur? Nasıl saldan <gülüyor> Takvanın üç mertebesi var. Birincisi asgari mertebedir. O yoksa takva yoktur. Nedir o? Şirkten kurtulup tevhidi kabul. Yani Allah'tan evvela şirkten kaçınmak suretiyle ebedi olarak cehennemde kalmaktan korunmak. İkincisi haramlardan uzak durmak Allah'ın rasulleri, peygamberleri vasıtasıyla kullarından yapmamalarını istediklerinden uzak durmak. Üçüncüsü Allah'ın emirlerini yerdeki Kısaca takva şöyle tarif edilir. Emr olunanı yapmak, nehy olunandan da uzak durmak. Çünkü tevhid de olunan bir şeydir. Emrolunanlar iki mertebedir. Emrolunan birinci emir tevhid, ikincisi diğer ilahi buyruklardır, namazdır, oruçtur vesaire. Nehy da iki tanedir. iki gruptur veyahut da şirk, Allahü Teala eş koşmak ve Allahü Teala'yı biz bütün tanımamak, inkar etmek ve onun yasaplarına riayet etmemek. İşte takva, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır denilirken bütün bunları kısaca kapsamış oluyor. Onun için onlara la teku'n deyince bir manada siz benim getirdiğim şeriatın gereklerini size getirmiş olduğum bu ilahi mesajın gereklerini yerine getirmeyecek misiniz? Benim emirlerime uymayacak Yasaklarından kaçınmayacak mısınız? Demektir. Halbuki inni lekum rasulun emin. Eminlik bütün peygamberlerin ortak sıfatıdır. Ben sizin emin bir rasulünüzüm. Sizin için güvenilir bir rasul. İnsanlara karşı dünya ile ilgili muamelatta emin olmak eminliğe asgari devletesidir. Fakat bu eminlik olmadan ondan daha büyük bir mertebe olan dini hususlarda eminlik olmaz. Dünyada emanete riayet etmeyen bir kimse faraza. Herkes onu abdestli zannettiği için buyurun bize namaz kıldırlar. Onun da abdestli faraza yoktur ve bile bile bunu yapar. Buna dinde bir hainliktir. Eminlik yani sadece bir emanet bıraktığınız maddi bir şeye maddi bir şeye ayet etmek ve onu korumak değildir. Eminlik, kişinin kendisiyle Rabbi arasındaki hususlarda doğru olması ve hakkı gerekleri neyse onu yerine getirmesi. Mesela, Cenab-ı Allah, dinen bize Boşanmış olan kadınların kocalarından, boşanmış olan kadınların iddetlerinden sonra evlenebilmeleri hususunda onlara biz güveniyoruz, güvenmekle emr Nasıl? Boşanan bir kadın iddetini bekler. Nedir bu iddet? 3 ay 10 gündür veya kocası ölen bir kadın. Eğer ben hamile değilim diyorsa iddetini o zamansal iddeti veya hali olan iddetini tamamladıktan sonra evlenir. Evlenir. Gizliyorsa o onun hali. Ha bunun doğuracağı sonuçlar falan filan o ayrı bir konu. Fakat burada biz Allahü Teala'nın yani dini emirler konusunda allah Teala bize bir emanet vermiştir ve biz bu emanete bir ayet ediyoruz. Ümmetin mesela cünüplülükten yıkanmak abdest almak ve buna benzer dinen kişinin kendisiyle Rabbi arasında oruçlu olmak şiahitlik yapmak, hakkı gördüğünü veya gördüğü gibi anlatmak gibi bütün bu hususlar nedir? Özü nedir? Emanettir. İşte dinen bu emaneti bize Resuller öğrettiği gibi kendileri de Allah'tan aldıklarını insanlara tebliğ etmek noktasında Olduğu gibi onlara bildirmek, eksiksiz ve fazlasız olarak iletmek noktasında nedirler? Emindirler, güvenilirliğin zirvesindedirler. Ve bunu bir delil olarak ne yapıyorlar? Muhataplarına gösteriyorlar. Siz Allah'tan korkmaz mısınız dedikten sonra ben size gönderilmiş emindir Resulüm güvenilir bir Rasul. Niçin? Çünkü siz maddi hiçbir hususta benim hainliğimi görmediniz. Bilmiyorsunuz aksine benim her vesileyle de güvenilir bir kişi olduğumu biliyorsunuz. Bütün peygamberler de eminlik asli ve vazgeçilmez bir sırf onlar hem insanlara karşı emanetlerde emindirler, güvenilirdirler, hem de Cenab-ı Allah'ın insanlara ulaştırmak üzere onlara vermiş olduğu şeriatleri eksiksiz ve fazlasız olarak tebliğ etmek noktasında emindirler. Madem diyor ben sizin Allah'ın Allah'ın size gönderdiği emin bir elçisiyim, o zaman fett takvallahâ ve itâatın iki şey yapmanız gerekiyor. Ben size Allah'ın emirlerini getiriyorum. O halde siz de bir taraftan Allah'a karşı takvalı olacaksınız, izah ettiğim şekilde az önce. Bana da itaat edeceksiniz. Çünkü Allah'tan korkmanın yolunu ben size öğretiyorum. Bu konuda sizin bana güvenmekten başka yolumuz olmadığı gibi benden başkasına da güvenemezsiniz. Yani filan kişi de emindir, o da ne derse Allah'tan yaparsak Allah'tan korkmuş olacağız. Öyle bir şey yok. Diyor. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. İşte Peygamberlerin din adına davranışları, sözleri ve takvirleri onun için kıymetlidir. Buna ne denir? Sünnet denir. Sünnet. Her bir peygamberin kendi kavmi arasında ve kendi kavmiyle ilgili bir sünneti vardır. Bize ulaşmış, ulaşmamış. O ayrı bir konudur. Bize sünneti ulaşması gerekenin sünneti ulaşmıştır abi. Onun için o Resul de bize zunnen daha doğrusu her yerde Allah'ta o da Allah'tan korkun bana itaat edin demiş. Men yut'a'ur resule <gülüyor> da fatad ata'a Allah ta'ala dedi. Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. O adem bütün peygamberler zaten Allah'tan korkun ve bana itaat edin demişler. Buna karşılık وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَرْضِ Ben sizden bunun karşılığında bir ücret istemiyorum. Çünkü geçen derslerimizde de aynı buyruk ile ilgili söylediğimiz gibi ücret istemek peygamberin risaletinde şüpheye sebeptir. Bu kişi bizim malımızı almak için misaletin diâsında bulunuyor denilir. Aksine böyle bir şeye göz dikmemek, talip olmamak da onun bu hususta ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koyar. Hem peydamberlerin kulların verecekleri ücretlere ihtiyaçları olmaz. Zira onlara ücret verecek olan ücreti hiçbir ücretle boy ölçüşmez. İn acriye illa aleyham rabbil alemi. Benim ecrim mükafatım ancak alemlerin Rabbine ait. Beni mükafatlandıracak olan sadece ve sadece odur. E Cenab-ı Allah alem'e kainata Herhangi bir görev vermediği halde, değil mi? Yerine göre. Kafiri, mümini, canlıyı, cansızı, herkesi ihtiyaç duyduğu imkanlarla ve güzelliklerle donatıyor zaten. Resul olarak gönderdiği bir zatın böyle muazzam bir göreve seçtiği bir zatın mükafatını mı vermiyor? Çünkü o alemlerin Rabbi'dir. Alemlerin Rabbi olarak benim ecrimi o verecektir Diyor, diyor yani Hud aleyhisselam. Etebnûne bi kulli Siz her yüksek bir yerde ki ri'in çeşitli manaları var. Yüksek yer, yüksek bina, burç, Efendim, dağ yolu, vadi, yüksek dağ yolları ve buna benzer. Alamet vesaire. Siz her yüksekçe bir yerde bir ayet, bir alamet oyun olsun diye abes yere, ...boş yere inşa mı edersiniz? Burada te'bethû ile alakalı, yani abes iş yapıyorsunuz. yapmaya devam edecek misiniz ile ilgili müfessirlerin muhtelif açıklamaları var. Bu açıklamaların özeti şudur. Bu ayet-i kerime... İnsanın kendisine veya başkasına, dünyasına ve ahiretine faydalı olmayacak her bir iş iyi bir iş değildir. Yani mümine ve insana yakışan yapacağı işin dünyavi veya uhrevi veya her ikisi için olursa daha güzel bir faydasının olması aranır. Eğer o işin bir faydası yoksa o işte Hud aleyhisselam'ın bu ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'in de o ifadeyi ebedileştirmesi suretiyle yapılmaması gereken uzak kalınması gereken bir iştir. Bunlar reddediliyor. Faydası yok ...lüzumsuz iş. Vakit israfı... ...zaman israfı, imkan israfı... ...para israfı, her bir israf. Mesela verilen örneklerden birisi... ...işte... ...uçurmak... ...kastıyla kuş edinmek. Hani halk arasında kuş bazlık dedikleri. Bir faydası yok. <gülüyor> Boşu boşuna bir vakit ıslattı. Hem de ne biçim vakit ıslattı? allah Teala Teala enteresandır. O insanların da böyle içlerine öyle bir heves, öyle bir zem geliyor ki. Ada yani bakıyor, koşuma geçti, şöyle uçtu, şöyle attı, bilmem ne diye seyreder, bakar. Zevk alır. Saatlerce. Saatlerce, kalplerce. Öyle iki iddia arasında çoğunluklar veya bazen ikinci çoğunluğu yazın falan öyle. Onların zamanları var. 3000 yıl önce. Hı? 3000 <gülüyor> Artık yani diyeceğim şu. Müslüman zamanının Allah'ın bir emaneti olarak bilip onu Allah'ın razı olacağı bir şekilde kullanmak farz. Zamanımızı israf etmek ne demek biliyor musunuz? Bizim en büyük şervetimizdir. Ömrümüz. Her bir şeyi ömrümüzle elde ediyoruz. Her bir hayrı ömrümüzle ömrümüzün bir diliminde yapıyoruz. Her bir şerri ömrümüzün bir diliminde yapıyoruz. Bu ömür adeta ...kayılır ve şerri... ...bizdeki zeminedir. Zaman. Onun için... ...bu ömrü, bu zamanı... ...bu sağlığı, bu bedeni... ...ve sahip olduğumuz her bir şeyi... anlamsız işlerle... ...faydasız işlerle tüketmeden... ...gelik. Ve yani diyorum ki... ...bu gibi zaman israfı işlerle yani abes işlerle uğraşmak ömrümüzü de yerine göre servetimizi de sağlığımızı, zamanımızın örneklerden bir örnek içki, örneklerden bir örnek sigara örneklerden bir örnek kumar örneklerden bir örnek hemen o söyleyeyim e, havasız ortamlarda, şurada, burada e, anlamasız abes işlerle uğraşmak, oyunlar, kumarlar, eğlenceler vs. Bunlar hepsi bizim için abes işler ve vebal olacak işlerdir. İşte burada Hud aleyhisselam kavmine Arapçadaki inkari istifham dediğimiz Azar mahiyetinde bir soru soruyordur. Siz her bir yüksek yerde bir alamet yaparak, inşa <gülüyor> ederek abes işlerle mi uğraşıyorsunuz? Anlamsız, yaramaz işlerle mi uğraşacaksınız? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ...ebedi kalacaksınız diye de çok yüksek binalar yapıyorsunuz. Yüksek binalar yapıyorsunuz. Sağlam binalar, güçlü binalar, yüksek binalar. Her türlü konforu var, her türlü imkanı var. Veya ömrünün sonuna gelmiş... Elbette kimsenin zaman önceliğini bilmez ama yaklaşık olan belli Ömründen diyelim ki en iyi ihtimalle 10 yıl kalmış o 10 yılın 8 yılını kendisine çok mükemmel farzda bir yapmakla geçiriyor Tabii iki sene ömrünün kisanesini orada geçirdikem de hastalıkla bitiriyor. Bir örnek örneklerden biri. Örnek. yapalım diyoruz. Yaptırmadan diyoruz. Fakat ömrünü değerlerde Söylediğimiz olur. Ahirette bazı zamanlar gelir ki ahiret hesabını eğer illa dünya ve ahiret yan yana gitmiyorsa ahiret hesabını öncelemek gerekecek zamanlar olur O zaman işte akıl devreye girip ah, uhrevi olanı yerine göre tercih etmek Ama bunlar böyle değil. Dünyevi güçlerini arttırmak için yüksek binalar yaparlar. Ondan sonra bu arttırdıkları güçleriyle Başkalarını ezerlerdi. Ve izâ bataştum, bataştum cebbarîm. Siz birisini yakalayacak olursanız zorbaca yakalarsınız. Zulmedersiniz. Hak etmediği halde ona ağır cezalar verir. Adil olmayan bir şekilde onunla ona davranırsınız. Bunu da kabul etmiyor peygamberler. Niçin? Çünkü peygamberler insanların birini diğerine karşı zorbalık etmesi için gelmezler. Peygamberler aksine insanların birbirlerine hizmet etmeleri için, birbirlerine yardımcı olmaları için birbirlerine destek olmaları için, birbirlerini geliştirmeleri için gelmiş ve onu öğretmeye çalışmışlar. <gülüyor> Yine aynı emri veriyor. Fettekullâhe ve atıyor. O halde artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Fettekullezî <gülüyor> emeddekûn ta'bdu ta'lemun. Lil diniz hususlarla size imkan veren o yüce zattan da korkun. Takva olun o da Allah. Yani yok size bunca imkanları veren zatı inkar etmeniz değil. Aksine ona itaat etmeniz gerekiyor. Çünkü onun verdiği bu imkanlar olmasa siz bir hiçsiniz. Kocaman bir hiçsiniz. Hiçbir işe yaramazsınız. Allahü olanın kim ne varsa ne yapıyorsa Allah'ın verdiği imkanlarla bir şeylere sahiptir. Allah'ın verdiği imkanlarla bir şeyler yapabiliyor. Onun için Özellikle nimetleri hatırladığımız zaman minnet dolu bir kalple elhamdülillah demeyi ihmal etmeyiz. Sağlık ve afiyetle bir budumsuz içmek. Sağlık ve afiyetle bir nefes alıp vermek. Sağlık ve afiyetle bir lokma ekmek yemek. Sağlık ve afiyetle çocuk çocuğunla beraber... Beş dakika vakit için Sağlık ve afiyet ile kardeşlerimle Allah'ın rızası için bir zaman, bir iş yapmak. Ve buna benzer. Her bir şey başlı başına büyük bir nimet. Onun için Cenab-ı Allah ve nimetini saymaya la olursanız Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız olun sayamaz. Sayamayacağımız nimetler için çok şükrediyoruz. Onun için Rahman Suresi'nde Cenab-ı Allah nimetlerini çok hatırlatır. Feli ayi aza nimetlerinin hangisini yalanlayabiliriz? ey ciller ve insanlar. Tabi Gülüs'ün üzerimizdeki bunca nimetlerinden hangisini yalan O halde bildiğimiz nimetler ile imzadımıza yetişen Allah'tan korkmamız lazım. Bakın, o kalbin yani Hud aleyhisselam kalbinin üzerindeki nimetlerin bir kısmını Onlara tafsilatlı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde hatırlatıyor. اَمَلَّكُمْ <gülüyor> ve وَبَن۪ينَ Size, davarlar ve oğullar verdi. Bunları hatırlayın diyor. ve وَعُيُونَ Bağlar, bahçeler ve pınarlar verdi. İnni akhafu aleykum azab yawmin azim. Siz bu nimetler dolayısıyla Allah'a şükretmediğiniz için ben sizin hakkınızda sizin üzerinize büyük bir günün azabından korkuyorum. Her büyük bir günün azabından korkuyorum. Yani gel o gün gelecek olan azap bu nimetlerin kadr kıymetini bilmeyenlerin hepsini yapmıştır? Kuşatmış olacaktır daha doğrusu. Allah kalbi küreğine yansı. Buyurun. Ne cevap vermeni beklenir? Doğru söylüyorsun Eyhud. Allah'ın üzerimizdeki nimetler pek çok. Bazılarını saydığın bu nimetlere evet biz gerçekten sahibiz. Bu nimetleri bize lütfedenin önünde huşu ile zilletimizi, taahhüdümüzü, kulluğumuzu arz ederek onun önünde secde etmeliyiz. demeleri gerekiyor. Ya ne diyor? seni bir azab ile tehdit ediyor. Sizin için büyük bir günün azabından korkan. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْتَكُمْ مِنَ الْوَاقِذ۪ينَ Bizim için hiç fark etmez. Birdir. Vaaz etsen de, vaaz edenlerden olmasa da. Kalplerimiz kilitlidir senin vazın kalplerimizin dili kırarak içeriye girmeyecektir. Fark etmez. İster vaazı öğüt ver, bizi hatırlat. istersen hiçbir şey söylemem. Bizim için fark etmez. Kendilerini tanıyorlarmış. Ne kadar yaramaz olduklarını ne kadar hiçbir kıymet Allah nezdinde hiçbir değer sahibi olacak türden bir anlamlarının olmadığını biliyorlarmış. İn illa hulukil evvelin ve ma nahnu Bizim bu tutturduğumuz yol var ya Zaten öncekilerin izledikleri bir yoldur. Evet, batıl üzere olanların çoğunlukla dayanakları, geçmişleri ve atalarıdır. Müslümanlar arasında da bu var. Birilerine bilmedikleri bir doğruyu söylerseniz, derler ki, Yahu biz senden önce çok müftüler gördük hiç böyle bir şey söylemedi. Sanki kendileri biliyorum ne söylediyse böyle bir şey de söylemeyi et lazım Yani bu ancak öncekilerin huyudur. Ahlakıdır diyorlarmış. Onlar da öyle diyor. Üstelik ve ma nahlu bi muazzebin Biz Azap edilecek kimseler de değiliz. Biz azap edilmeyeceğiz. Azaba uğramayacağız. Neye dayanarak söylüyorlar? Haydi geçmişlere gönderme yapmak. Diyelim ki geçmişi biliyorlar. Ya gelecekteki durumlarıyla alakalı bunu nasıl söyleyebilirler? Bu, inkarlarını gösteriyor. فَكَذَّبُوهُ فَاَلَكْنَا Onlar onu yalanladılar, biz de onları helak ettik. Onu yalanladılar, biz de onları helak ettik. Demek ki peygamberleri yalanlamanın boşa gitmesi söz konusu değil Onlara itaat etmemenin karşılıksız kalması söz konusu değildir. Onların getirdikleri dini ve daveti değiştirip saptırmanın cezasız kalması söz konusu değildir. Onlar onu yalanladılar biz de derhal onları helak ettik veya sebebiye olabilir. Biz de onları yalanlamaları sebebiyle helak ettik. İnnefi zālīk muhakkak bunda bir ayet. Başkalarına bir delil, bir belge vardır. Ne delil ve belge? Peygamberlerin doğru söylediklerine peygamberlerin getirdikleri mesajları inkar edenlerin dünyada da ahirette de iflah olmayacaklarına dair bir delil ve belge var. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ mu'minin Onların birçoğu, daha doğrusu çoğunluğu, çoğunluğu mümin kimseler değillerdi. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ Rahim. Ve şüphesiz Rabbin aziz ve rahim olandır. Güçlüdür, kafirleri helak etmiştir. Peygamberlere iman etmeyenleri helak etmiştir. Rahim'dir, müminleri Kafirlere inen azaptan ve kafirlerin şerrinden ne yapmıştır? Kovmuştur, muhafaza etmiştir. O halde Kur'an'ın hayatta olan muhatapları bu kıssalara bakacak, bunlardan gerekli ibreti çıkaracak ve Onları tehlikeye götüren kaygan zemirlerden uzak duracak. Müminlerin kurtarılmasına sebep olan hususlara ne yapacaklar? Rihayet edecekler, ondan ayrılmayacaklar. Böylelikle Cenab-ı Allah'ın müminler hakkında pek rahim yani pek merhametli sıfatıyla tecelli etmesi söz konusu olacak biraz sonra kaldığımız yerden devam Bismillahirrahmanirrahim. Dediğimiz gibi Şura suresi böyle bütün rasullerin kıssalarının çok yoğun ve e, müstesna bir şekilde hülasa edilerek verildiği bir suredir. Şimdi de Semut kavmi ve Salih aleyhisselam'dan bahseden kıssa geliyor sıra da. <gülüyor> Diyor ki, كَذَّبَتْ سَمُودُ الْمُرْسَلِينَ Semud adındaki kavim de Resulleri yalanlamışlardı. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ Cut, ''Kardeşleri salih onlara korkmaz mısınız? Takvanın gereklerini yerine getirmez misiniz?'' demişti. <gülüyor> ''İnni lekum rasulun emin.'' Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir rasulüm.'' ''Fettekullaha ve ati'un.'' ''O halde Allah'tan korkun.'' Ve bana itaat edin. Peygamberler aynı muhtevayı dile getirmişler. Bunu görüyoruz. Ve mâ es'elukum min ecr. Size karşı yaptığım bu risalet görevi karşılığında sizden ücret namına hiçbir şey istemiyorum. Buradaki min, min ecr'deki min, Asgari ücret dahi istemiyorum anlamını veriyor. Sizden ücret namına hiç mi hiçbir şey istemiyorum. Evet. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Çünkü benim mükafatımı vermek ancak alemlerin Rabbine ait. O bana ne göre verdiğini biliyoruz. Benim görevimi ne kadar ehliyetle yaptığımı biliyor. Benim görevimin nasıl bir mükafatla karşılanacağını veya karşılayacağını o biliyor. Bunları takdir eden de odur. Verecek ve gerçekleştirecek yerine getirecek olan da odur. Siz bu işin karşılığında bana ücret vermek isteseniz dahi veremezsiniz. Veremezsiniz, çünkü bu işin kıymeti nedir, değeri nedir, manası nedir, sağlayacağı faydalar nedir hakkıyla takdir edemezsiniz. Etseniz de buna gücünüz yetmez. Sizin bana vereceğiniz en güzel ödül, benim size teblir ettiğim risaletime iman etmenizdir. Peygamber Aleyhisselam ne demişti ashabı kira Şeyh Kureşlilere ben sizin için bunun karşılığında görevin karşılığında bir mükafat istemiyorum illa mawdute fi'l qurb Sizden bütün istediğim aramızdaki akrabalık bağının gerektirdiği şekilde bana sevgi göstermeniz. Akrabalık bağına riayet edin yeter diyor. Başka bir şey istemiyor. Ama siz öyle bir tepki gösteriyorsunuz ki diyor. Aramızdaki akrabalık bağını dahice sayıyorsunuz. Ona da kıymet vermiyorsunuz. Sizin artık bana karşı hiçbir şeyin kıymetini bilmediğiniz ortaya çıkıyor. Onu söylüyor. Burada da rasuller İcret istemiyorlar. Musa aleyhisselam ne demişti? Bana Allah'ın kullarını eksiksiz olarak teslim edin diyor. Ey Firavun ben senden bana Allah'ın kullarını teslim etmeni vermeni istiyorum. Çünkü sen Allah'ın kullarını gasp ediyorsun. Allah'ın kullarını Allah'a ibadet edecek yerde kendine ibadet ettiriyorsun. Musa aleyhisselamın da bütün istediği firavunun evvela kullar üzerindeki bu zalimce tasallutunu ortadan kaldırmasıdır. Ondan sonra kullar Allah'ın kulu olarak hareket edebilecek, yaşayabilecekler. Bir kişi iki kulluk yapamaz. Cenab-ı Allah ne diyor? وَمَا جَعَلْنَا لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ Biz hiçbir adamın karın boşluğunda, göğüs kafesinde iki kalp yaratmadık. Bir kalbiyle Firavun'a bağlanacak, bir kalbiyle Allah'a bağlanacak. Bir kalbiyle dünyalığa bağlanacak, bir kalbiyle ahirete bağlanacak. Bir kalbiyle iyilik için çalışacak, öbür kalbiyle kötülük için çalışacak. Böyle bir şey yok. E aynı kalpte de birbirine şeyler barınamayacağına göre, o halde Allah'ın kulları, Firavun'un kulluğuyla meşgul edilmesi bir zulümdür. Okulların bedenleri, ruhları, akılları, fikirleri Firavun'a kullukla işgal edilemez. O kalbin, o ruhun, o bedenin sahibi Allah Teala'dır. Ona kul olmak icap ediyor. Mesela burada Diyor ki, benim sizden istediğim hiçbir ücret yoktur. Benim ücretimi vermek, alemlerin Rabbine düşer. Ona aittir. O halde, siz de benim size karşı ifa ettiğim bu göreve kulak veriniz. Risaletimi dinleyiniz. Allah'tan aldığım mesaja kulak vererek onu anlamaya gayret ediniz soruyor. Etutrakuna fima ha huna aminin. Sizler burada emniyet içerisinde, güven içerisinde böylece bırakılıp verileceğinizi mi zannediyorsunuz? Hem isyan edeceksiniz, Allah'a karşı geleceksiniz, hem de güven içinde bırakılacaksınız. Şimdi dünyada olana bitene baktığımız zaman bazen hani merhum Mehmet Akif'in dediği gibi diyesi geliyor insana. Ya Rab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı? Nur istiyoruz, sen bize yangın gönderiyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyoruz. Ve devam ediyor. Esmezse eğer bir nefar yakında, Ya Rabb, bu tufan ile bu cehennem arasında diyor. Şimdi, bu dünyanın ahvaline bakıyoruz. Ona bu sözleri söyleten birinci dünya, Savaşından çok farklı bir zor ve sefil vaziyette değil İslam ümmeti. Belki de daha zor. Cenab-ı Allah'ın bunda hikmetleri var. Bir de zamana ve ve biçilen kıymet bizim tarafımızdan farklı, Allah tarafından farklılık arz edebiliyoruz. Ne diyor Cenab-ı Allah mesela bir hadise için, kıyamet için? Onlar o kıyamet gününü uzak, bu uzak görüyorlar. Biz ise pek yakında görüyoruz, pek yakın görüyoruz. Yine Cenab-ı Allah ne diyor? La yughrannak taqallubul ladin kafarû fil bilad. Metaun qalil thumma ma'wâhum jahannam tabisan me'ad. Kafirlerin ülkelerde istedikleri gibi diyar diyar dolaşmaları sakın seni imrendirmesin. Aldanışa sürüklemesin. Bunları Allah görmüyor mu? Allah olan bitenden haşa nasıl diyelim e, gayrete gelmiyor mu? Niçin müminlerin veya mazlumların yardımına koşmuyor? Neden zalimlere bu kadar meydan veriyor? Böyle düşünmeyin diyor Cenab-ı Allah. La yughrannak taqallubul ladina kafirufu'l bilad Yani Allah'ın işini siz Allah'a bırakın. Ama sizin yapmanız gereken şeyler varsa onları yapmanın yollarını arayın. Kardeşler biz ümmet olarak ilmi bıraktık. Ümmet olarak ahlakı bıraktık. Ümmet olarak ifade yerindeyse Cenab-ı Allah askerlik gücünüzü hazırlayın dediği halde bu alanda çalışmadık. Ne şunu yaptık ne bunu yaptık. Ondan sonra diyoruz ki Allah bize niye yardım etmiyor? Allah'ın yardımını celbetmek için bir takım ifade yerindeyse işleri yapmak icap ediyor. Karınca misal. Evet aranızda diyelim ki dostluğun bozulduğu bir kişi düşünelim. Tekrar dostluğumuzun eski haline gelmesi için iyi niyetli doğru samimiyetlerini ortaya koyacak iki tarafın da yerine göre haller davranışlar göstermesi beklenmez mi? Hiçbir şey değişmemiş, gel biz eski günlerimize dönelim diyene ne dersiniz? Ne değişti ki dersiniz, değil mi? Ne değişti ki senle alakam değişsin? Cenab-ı Allah da bize aynen böyle diyor. Ne diyor? Estaizu billah, in ten surullaha ayet Kerime'deki ibareye lütfen dikkat edelim. surullah. Eğer Allah'ın dinine siz yardım ederseniz Yansurkun O da size yardım eder. Bu kadarla da bırakmaz. Ve yüfebbit eqdamekum Ayaklarınıza da doğru yol üzerinde sebat verir. O halde eğer Allah'ın yardımı üzerimizde yoksa, bizim bizim Allah'ın dinine yardımımızda bir aksaklık vardır demektir. Aksaklık vardır demektir. Akif'in dediği gibi, çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun ne kadar hikmetli söylemiş rahmetullahi aleyh çalış diyor dedikçe şeriat çalışmadın durdun sonra din namına binlerce hurafe uydurdun bir de tevekkülü sokuşturdun araya zavallı dini onunla çevirdin maskara buyurun 80'li yıllarda Libya'da çalışıyordum, bir günü izine dönmüşüm. Hapishanede Müslüman olmuş bir abiyle konuşuyorduk. Beşir abi ne var dedi Libya'da dedi ya. Ne olacak dedim, berbat bir sosyalizm vardır. Güldü. Beşir abi dedi ya. Biz İslam gibi bir dini berbat ettik, sosyalizm bize dayanır mı? <gülüyor> o kadar. E şimdi diyoruz ki ya bu kadar zulüm. Doğru. Ümmetin gerçekten içi parçalanıyor. İçimiz parçalanıyor. Olan biten bizi gerçekten şey diyor. Fakat ümmetin bu konuda uzun vadeli bir planı programı yok. Yok. Haydi bugün burada... Böyle bir hadise oldu. Buyurun para toplayalım. Kampanyalar hazırlayalım. Olması gerekir. Fakat başka. Bu olmasaydı böyle bir şey de hatırımıza gelmeyecekti. Belki yardımlaşmayı da unutacaktı. Ümmetin geleceğe ait bir planı programı var mı? Değil mi? Seyrediyorsunuz Teodor Herzl'ı Adam Yüzyıl sonra Bizim devletimiz kurulacak diyor kongrede Aa, Bütün dünya destek veriyor o ayrı bir konu Allah Teala'nın kanunu bu Allah diyor Yahudilere Zilleti ve maskeniya, maskeneti yazdı, yoksulluğu yazdı. İlla bir hablin min Allah ve hablin min ennas. İnsanların onların yardımına koşmaları ve hatta Allah'ın emanına sığınmaları hali müstesna. Allah'ın halatı, Allah'ın ipi Müslümanların himayesinde yaşamaları ile alakalıdır. İnsanların ipi ise Müslümanların zor ve çaresiz durumda oldukları vakit diğer insanların yardımıyla Müslümanların üzerine musallat olmalarıdır. Günümüzde yaşadığımız budur. Amerika destekliyor, öbürü destekliyor. Hatta Müslümanlara attığı kimyasal silahlarla Efendime söyleyeyim Musayri Esen bile Bu budur. Kendi halkına üç yıl içerisinde sadece kimyasal gazlardan bahsediyor. Kimyasal gaz ve bomba atan bu herif babası da dahil elli yıldır İsrail'e bir fiske atmamışlar. Bir fiske attıkları yok. Bir hangisi? Evet tabii. ha bu işin ticareti ni yaparlar, propagandasını yaparlar başka bir şey yaptıkları yok. O halde mesele ümmetin, mesuliyetini veya ne yapması gerektiği ile alakalı planını, programını oluşturması ortaya koymasıdır. Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'in inşaatlarına yakın dönmek zorundayız. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ancak alıp uygulayıp hayata geçirdiğimiz zaman biz gerçek İslam ümmeti oluruz. Akif'in dediği gibi Kur'an bize çalış diyorsa çalıştığımız çalışmak zorundayız. Ya başka bir ayete gerek var mı? Ve elleyse lil <Sessizlik> insani illa ma İnsan için sahih gayretinden, çalışıp çabaladığından, yapıp ettiğinden başkası yoktur. O halde şu anda biçtiklerimiz bizim ektiklerimizdir. Ümmet olarak 50 sene, 100 sene, 80 sene önce ektiklerimizi biçiyoruz. Cehalet ektik, sefalet biçiyoruz. başka izahı yok insanımıza yahu ilim adamı yetiştirelim her alanda alimimiz olsun gençlerimiz her alanda herkes gelişebildiği alanda gelişebildiği en ileri noktaya gitmesi için zemin hazırlayalım imka hazırlayalım Kimsenin kafası buna basmıyor. Senelerce önce bir Kur'an kursu diploması dağıtılıyordu bir yerde. Hasbelkader biz de oradaydık Avrupa'da. Dedim ya yeter artık Allah'tan korkun. 40 yıldır bu topraklardasınız bu memleketlerdesiniz hala insanınızı Kur'an kursundan öteye taşıyamadınız. Nedir bu? Kur'an okudular ne olacak? Ne anlıyor? Ne şey ediyor? Şu anda Kur'an kursundan mezun ettiğiniz, zannettiğiniz çocuklar, üç sene sonra nerede? Üç sene önce Kur'an kursundan mezun ettiklerinize bakın, nerede olacaklarını göreceksiniz. Ne olacak o zaman? Niye birbirimizi kendi kendimizi aldatıyoruz? Onu Hayatı boyunca, kardeşim ben bir Müslümanım, dolayısıyla ben ilmimle, edebimle, ahlakımla, dürüstlüğümle her yerde aha Müslüman geçiyor diyecekler. İşte bu Müslümandır, Müslüman böyle olur diyecekler dedirtecek bir şahsiyete sahip kılacağız insanımızı. Edebiyle, irfanıyla bu budur. İnsanımızın kalitesini İslam noktayı nazarından yükseltmekten başka önümüzde ciddi bir çıkar yol yoktur. Başkasına da yatırım yapamayız. Yapmamalıyız. İşin esasında. İşte alemlerin Rabbinden ecir almak aynı zamanda bunu gerektiriyor. Çünkü peygamberler ne yaptılar? İnsan yetiştirdiler. Aldılar cahiliyeden o insanları, imanının şuurunda, ahlakının şuurunda, kimliği, ahlakı, şahsiyeti ve her şeyle cahiliyeden apayrı, yepyeni bir insan çıkardılar. İslam'ın insanı yeni insandır. Yani, şu gördüğümüz piyasadaki insanlardan farklı bir insandır. Bilgisiyle, görgüsüyle, imanıyla, ahlakıyla, terbiyesiyle, donanımıyla, iyilikseverliğiyle ne derseniz deyiniz. Bütün güzellikleriyle ve olumsuzluklarının asgari derecede olmasıyla. Müslüman insanı kısaca şudur. İyilik ve güzellikleri tavana doğru yükselen, azami ölçüye doğru yükselen, kötülükleri ve yanlışlıkları da asgariye doğru azalan demektir. Müslüman insan budur. Böyle olmak zorundadır. İşte peygamberlerin de davası buydu. Allah'tan korkmaz mısınız, takvalı olmaz mısınız derken bunu kastediyorlardı. Bunu kastediyorlardı. Onun için Cenab-ı Allah bu kıssaları bize uzun uzun anlatıyor, sık sık anlatıyor, tekrarlatıyor, tekrarlıyor. İşte siz de o peygamberlerin vazifesini omuzlamış Müslümanlarsınız diyor. Müminler olarak onlar gibi Allah'ın kullarına talip oluruz. Takvalı insanlar yetiştireceksiniz. Ama takvayı da öyle bir daraltmışız ki o takva... ...kişilikli Müslüman anlamına gelmiyor artık. İslam'ın istediği... ...güzelliklerle donanmış Müslüman anlamına gelmiyor artık dilimizde. Fakat Kur'an böyle kastediyor. Neden ittika edecekler kavimlerine? Korkmuyor musunuz dedikleri zaman? Sakınırlarsa ne olacak? şirkten sakınacaklar, cahiliyeden, yani kısacası o egemen sistemden, küfürden, küfrün dayattığı ahlaktan, küfrün dayattığı cehaletten, küfrün dayattığı ifadeinde ise Allah'a kafa tutmaktan vazgeçecekler. Allah'ın istediği istikamette yol alan insanlar olacaklar. Takva budur. Yani yeni insan, cahiliyenin ürettiği Bildiği, ortaya çıkardığı insandan farklı bir insan. Cahiliye içerisinde eriyen insan değil. Kimliğiyle, duruşuyla, ahlakıyla, edebiyle, görgüsüyle, ilmiyle farklı bir insan. Böyle yapmadınız. O zaman Allah'tan korkun, bana itaat edin dedikten sonra peygamberler... Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. İnsanlara Allah rızası için götürülecek olan din karşılığında ücret Allah'tan beklenir. Esas olan budur. Ondan sonra etturakun fiha huna aminin. Burada hep öyle emniyet içinde bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Boyut kelimeden dolayı bu parantezi açmıştık. Fi cennetin ve Bahçelerde ve pınarlar içerisinde. Ve <gülüyor> zuruin ekinlerde ve nahlin طلعها هضين ve tomurcuklanışı pek güzel hurma ağaçları arasında güzel hurma ağaçları arasında hurmalıklar ağaçların ağaçlar arasında ve tenhituna min el cibal farihin dağlardan da son derece efendim mükemmel rahat hem de bir de biraz da şımararak kendinizi bir iş yaptığınızı zannederek şey diyorsunuz zorbalık yapıyorsunuz ferihin Evleri yortuyorsunuz, dağlardan evleri yontuyorsunuz. Bundan dolayı da zorbalık taslıyorsunuz diye veya maharetli bir şekilde, becerikli bir şekilde bu işleri yapıyorsunuz diye de ne yapılmıştır. Ter tefsir edilmiştir. Ondan sonra Fettakullah veatiun Allah'tan korkun bana itaat edin. Ama ve la tuti'u emrel Salih Aleyhisselam öğütleri burada daha etraflı bir şekilde zikredilmiş. Müsrif, haddi aşan demek. Sadece harcamada haddi aşan değil. Günahta sınırın dışına çıkan herkes müsrif'tir. Ne diyor Zümer suresinde galiba değil mi? Kul ya ibadiyellezîne esrafû alâ enfüsihim. La taqnatu bir rahmetillah israfu ala nefisleri aleyhine haddi aşanlar israfta bulunanlar yani aşırı günah isteyenler işledikleri günahlar sınırı aşarak daha da ilerilere ötelere gidenler la taqnatu bir rahmetillah eğer tövbe etmek istiyorsanız Allah'ın rahmetinden günahınız sebebiyle ümit kesmeyeceksiniz İnna Allah yafırı zinuba jamia, inna huwa alghafur <gülüyor> rahim. Evet, burada da günahkarların emrine itaat etmeyin diyor. Niçin? Çünkü Allah'a, Allah'tan korkulacak ve Peygamber'e itaat edilecek olması gereken bu. Müşriflerin özelliği ne? Baytü Kerim'de, al-lazin yufsidun fi al ve la Yuslihun. Onlar yeryüzünde fesat çıkartırlar, bozgunculuk yaparlar, ıslah etmezler, düzeltmezler. Kalu innema ente mine'l musahharin. Dediler ki sen ancak büyülenmiş kimselerdensin. Müfessirlerin bazıları bu müsahharin kelimesine, müsahhar kelimesine farklı bir mana verirler. Ki o mana da uygundur. Sen kara olan bir insansın. Yani bizim gibi yiyen içen hadiselerden daha doğrusu bizim gibi biz neysek öyle olan bir insansın. Bize bizden farklı birisi değilsin ki bize böyle bir mesaj getirmek iddiasında bulunmanı kabul edelim. Yani sen bizim gibi bir insansın. Nasıl risalet iddiasında bulunursun ki? Bize sana gelseydi bize de gelmesi gerekirdi anlamında. Nitekim diğer peygamberlere ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a da böyle itiraz edilmişti. Aşağısı da sonrası da böyle devam ediyor zaten. Men ta illa beşerun misluna sen ancak bizim gibi bir beşersin. eti bir ayetin min s sadık. Eğer doğru söyleyenlerden isen hadi bize bir mucize getir. Yani neden bizden farklı olarak sana e, risalet veriliyor ki o halde mucizeni göster görelim. Kale hâzihi nâkatullehâ şirbû ve lekum şirbu yevmin İşte bu bir dişi deve. Onun belli bir günün su içme nöbeti vardır. Sizin de bilinen bir günde su içme nöbetiniz var. Onun nöbetini kullanarak ona zulmetmeyin diyor. Rivayetlere göre bir gün tek başına o mucize dişi deve Salih Aleyhisselam'ın devesi Onların sularını içiyor. Sabah içtiği su kadar da onlara akşamleyip süt veriyordu. Ertesi günü onlar kendi sularını kullanıyorlar. Onların gününde deve suyun yanına yaklaşmıyor. Onlar da devenin su içtiği güne yaklaşmamaları isteniyordu. Fakat bir süreden sonra bu işi unuttular. Veya riayet etmek istemediler. Bu dişi deveden kurtulalım dediler. Ne bu? Suyumuzun yarısı ona gidiyor. Yani biz bir gün o bir gün. Tek başına o kullanıyor. Sizin istediğinizdi bu ama. Onlar böyle mucize istemişlerdi. Şu kayadan, kayayı da gösteriyorlar ha. Şu kayadan on aylık kırmızı tüylü bir dişi deve çıksın. On aylık hamile, kırmızı tüylü bir deve çıksın, su içsin, su içtiği kadar bize süt versin. Şöyle böyle. Yani Allah'a şart koşuyorlar. Tamam, mazeretleri kalmasın. Bu şekilde mucize isteyenlerden hayır gelmeyeceği belli zaten. Sanki kainatta hiç mucize mi yok? Ama Cenab-ı Allah mazeretlerini bırakmamak için şey diyor. Ancak diyor bu hayvana, bu dişi deveye وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُدَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٌ Ve sakın bu dişi deveye kötü bir niyetle, kötü bir maksatla el sürerek ona kötülük vermeyin. Ona kötü bir iş yapmayın. O zaman sizi pek büyük bir günün azabı gelir yakalar. Alır götürür. Fe'akaruhâ fe'asbahû nâdimîn. O devenin ayaklarını kestiler. Arkasından pişman oluverdi. Arkasından pişman onu verdiler. İzim bağse eşkaha ediyor ayet-i kerim. En olanları kalkıp demeye ayaklarını kesmek üzere gittiği zaman diyor. Bunun üzerine feekhazehumul azab azab onları yakaladı. Çünkü onun bacaklarını kestikten sonra eyvah biz ne yaptık? Ya Salih'in bizi tehdit ettiği azap doğruysa ya dediği gerçek çıkarsa e bunu niye önceden inanmasanız bile düşünseydiniz size dokunmadığınız ona dokunmadığınız sürece size de bir zarar gelmezdi. İnne fi zâlike le âyeh Muhakkak bunda bir belge, bir ayet, bir alamet, bir delil vardır. Neye? Başta Salih aleyhisselamın ve diğer bütün peygamberlerin de dolayısıyla doğruluğuna, söylediklerinin doğru ve isabetli olduğuna bir delil vardır. Ama وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Onların çoğu iman edenler olmadı. Lâ inne rabbeke aziz azîzür rahîm. Bu şüphesiz Rabbin aziz ve rahim olanın kendisidir. 163. ayet 160. ayet-i kerime itibariyle Lut Aleyhisselam'ın kıssası başlıyor burada. Lut Aleyhisselam biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni. Onun kıssasını göreceğiz. Onun çağdaşı ve melekler onun kavmini helak etmeye geldikleri vakit önce İbrahim Aleyhisselam'a uğruyorlar. Ona evlat müjdesi veriyorlar. Ve biz Lut kavmini helak etmek üzere gönderildik diyorlar. Ama orada Lut var diyorlar. Söylemiyor Görmüştü daha biz orada kim olduğunu daha iyi biliyoruz. Şey Kezzebet kavmu lutunil murselin. Lut kavmi de Resulleri, peygamberleri yalanladılar. İz kale lehum ehuhum lutun elâ tedtekun. Hani kardeşleri lut onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti. İnni lekum rasulun emîn. Ben sizin için güvenilir bir Resulüm. Bana güvenin. Allah bana güvenin. Siz de bana güvenin. O halde fette ve ati'un. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Her bir peygamber Allah'tan korkun bana itaat edini tekrarlıyor. Çünkü din bundan ibarettir aslında. Din bu kadardır. Allah'tan korkmak ve Peygamber'e itaat etmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'e Resulullah demek. O kadar. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Allah'ın uluhiyetini ve Resulünün Risaletini kabul etmek durumundur. Burada da kabulden kasıt, itaat olduğu anlaşılıyor. Muhammedun Resulullah demek, yani Muhammed Allah'ın Resulüdür ve ona itaat etmek durumundayız. Çünkü Peygamber de böyle demişti, Cenab-ı Allah da böyle demiştir. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اَجْرِيَ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Tüm peygamberler aynı şeyleri bakın söylüyor. Bunlar müthiş şeyler. Eğer peygamberlerin biri Allah tarafından veya her birisi Allah tarafından gönderilmemiş olsaydı aradan geçen o zamanın şartları içerisinde haberleşme bilmem ne tarih kitapları vesaire yok. Herkes bir şey söyler. Aynı şeyleri söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'in 14 asır öncesinden peygamberlerin ifadeinde ise hepsinin macerasını aynı kelimelerle, aynı ibarelerle anlatmasının bizim açımızdan büyük ehemmiyeti vardır. Dediğim gibi bütün bunlar Risaletin Allah tarafından gönderilmiş olduğunun fevkalade delilidir. Fettakullahu <Sessizlik> ve atiun ve ma salukum aleyhi min ecr sizin için bu görevın karşılığında ücret namına bir şey istemiyorum in ecriye illa ala rabbil alamin benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir o verecektir benim mükafatımı Ondan sonra şirk ve inkardan başka en büyük musibet ve günahlarını onlara hatırlatıyor. Ete'tûne zükrâne mine'l min. Siz alemler arasında yani allah Teala'nın Adem Ademoğlunun iki türünü birbiri için yaratmışken siz onu bırakıp erkeklere mi yaklaşırsınız? Kadınları bırakıyorsunuz, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Ve terun ma halaka lakum rabbukum min azwajikum. <Sessizlik> Rabbinizin eşlerinden sizin için yarattığını bırakıyorsunuz, öyle mi? Eşlerinizi terk ediyorsunuz, erkeklere yaklaşıyorsunuz. بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ Halbuki siz aksi hatta siz bu kadar da değil haddi aşan bir kavimsiniz. Haddi aşan bir kavimsiniz. Efendim günümüzde şöyle veya böyle. Halay günün de, zamanın da, mekanın da mutlak hakimi allah Teala'dır. Onun hükümleri tartışılmaz hükümlerdir. Nasıl onun halikiyeti ve uluhiyeti tartışılmaz ise, koyduğu hükümler de hiçbir şekilde tartışılamaz. Eğer insanlar o hükümleri, İfade desa kaldıramıyorlarsa insanların kendileri bu hükümlere bakarak hizaya girmek zorunda Allah'ın hükümlerini insanların keyfine göre veya buyruklarını değiştirecek veya onları terk edecek değildir. Allah'ın hükümlerinin dışına çıkanlara zulmedeceğiz marası çıkmaz buradan. Kime ne lazımsa, ne şekilde yaklaşmak icap ediyorsa Hı. o şekilde yaklaşırız. Şefkatse şefkat, merhametse merhamet, tedaviyse tedavi, efendim öğütse öyüt, e, rehabilitasyonsa rehabilitasyon, ne gerekiyorsa. Biz insanları, İslam insanları telef etme dini değildir. İnsanları gerekirse telef olmuş olanları geri kazanım metodlarıyla yeniden kazanır. Siz insana, bir kağıt çöpe dönüşmüş, bir kağıt kadar veya bir efendim, poşet kadar kıymet vermeyecekmişsiniz. İnsanların oluşturdukları olumsuz şartlar dolayısıyla birileri bu hale gelmiş. Bunlar İslam'ın şartlarının doğurduğu insanlar değil ki, cahiliyenin şartlarının doğurduğu insanlardır. Küfür de cahiliyenin doğurduğu bir şarttır. Günahkarlık da. Nasıl küfrü tedavi etmek için tevhidi imanı insanlara anlatıyorsak, öbür hastalıkların da tedavi edilmesi için, ortadan kaldırılması için, günahkarlıkların sonunun gelmesi için ne lazımsa onu da yapmak yine Müslüman ümmetin vazifesidir. Kimse telef edilmiyor yani ama evvela işe nereden başlayacağız? Eşyayı Allah'ın adlandırdığı bir isim varsa evvela o isimlerle anacağız. Eşya ve fiillere Cenab-ı Allah'ın verdiği isimler esastır. Allahü Teala'nın küfür dediğine kimse iman diyemez. İman dediğine kimse küfür diyemez. Haram dediğine kimse helal Diyemez. Bu, deme söyleyeyim doğru değildir dediğine kimse doğrudur diyemez. Evvela hadiseyi onun adlandırdığı ve tespit ettiği gibi göreceğiz. Ondan sonra üzerimize düşen sorumluluklar varsa onları ifa edeceğiz. İşte o yüce peygamber, siz böyle yaparak haddi aşan kimselersiniz. Onlar da bilsinler ne yaptıklarını, yaptıkları işin adının ne olduğunu, hükmünün ne olduğunu bilsinler. Bilsinler, isterlerse böyle kalsınlar, isterlerse adam gibi hizaya gelsinler. <gülüyor> Akıllarını, başlarını alacak yerde onu tehdide kalkışıyorlar. Ey Lut bu işten vazgeçmeyecek olursan andolsun seni dışarı çıkarılanlardan yapacağız. Yani seni dışarı atacağız. Ülkemizden dışarı çıkacağız. Seni vatandaşlığını şey edeceğiz. Ülkeye girmeyeceksin. Sınırlara girmeyeceksin. Sana sıyasaklar koyacağız yani. قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ben sizin yaptığınız bu işten nefret edenlerden bu işinizden nefret ediyorum. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ diyor ya, o kale aynı kökten burada da. Kali nefret eden lef efendim el-kali nefret eden kale nefret etti. Ben sizin yaptığınız bu işe nefret duyanlar. Ya işte çok önemli değil falan. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu işin müdafası olmaz. Ama dediğim gibi tedavi edilmesi gerekiyorsa, tedavi rehabilite olması gerekiyorsa ne gerekiyor? O yapılır. Ama yok ben istemiyorum kardeşim halimden memnunum. Aksine senin üzerine geleceğim. Sana karşı çıkıyorum. O zaman da icap eden neyse o olur yani. Ve ahli mimma Rabbim beni ve aile halkımı bunların yaptıklarından koru. Dua ediyor ve korumak için ne lazımsa da yapıyor, yapmak lazım. Felecceynâhu ahlehu ecma'in. Biz de onu ve onun aile halkını hep birlikte ne yaptık? Kurtardık. İlla acuzen fil gâbirîn. Ancak bir acuze, bir koca karı geride kalanlardan oldu. Lut aleyhisselamın kendi karısı. O da ne yapıyordu? Zaman zaman onların o amellerinde onlara destek veriyordu. Lut aleyhisselama yabancı erkek misafir gelse <gülüyor> bir şekilde onlara haber uçuruyordu. Enteresan imtihanlar. Peygamberler büyük şahsiyetler. O peygamberlerin sıkıntılarını bu şekilde zaman zaman bilelim ki kimse benim imtihanım büyüktür demesin. Aksine imtihandan şikayet etmeyeceğiz. İmtihanın üstesinden gelmek için Allah'ın yardımını isteyeceğiz. Herkesin kendisine göre farklı bir imtihanı var. <gülüyor> Ve herkes başkalarının imtihanından haberdar olmadığı için en büyük imtihana kendisini maruz kaldığını zannedebilir. Allah Teala sevdiği kullarını <gülüyor> inanın imtihan eder. Ve imtihanda başarılı olmaları için de onlara gayret verir, esbab halk eder. O halde bir imtihana maruz kalan kişi bunu Allah'ın sevgisine mazhar olmak için bir vesile olarak değerlendirsin. Ve bu imtihanın üstesinden gelmek için yapabilecekleri üzerinde kafa yorsun, allah Teala'dan da yardım istesin. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَر۪ينَ Sonra diğerlerini mahvu perişan ettik. Harap ettik, yıktık. Allah Allah. Ve وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا Ve onlar üzerine özel bir yağmur yağdırdık. Belli bir çeşitte bir yağmur yağdırdık. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَذ۪ينَ Uyarılıp korkutanlar, korkutulanlara yağan yağmur ne kadar kötüdür. İnne fi zālīke lā aya şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ha, Lut aleyhisselamın kavmi yalnız onlara yağdırıldığından bahsedilen. Bu yağmurla helak edilmediler. Aynı zamanda şehirleri başka ayetlerde belirtildiği üzere kaldırılıp ters, ters yüz ediliyor ve o şekilde helak ediliyorlar. İnne Şüphesiz bunda pek büyük bir ayet vardır, alamet vardır, delil vardır. Ve Onların çoğunluğu mümin değillerdi ve inne rabbike lehual azizur rahim şüphesiz Rabbin kafirleri helak edip cezalandırmak gücüne sahip olan azizdir müminleri o azaptan ve kafirlerin şerrinden koruyacak kadar pek büyük merhamet sahibidir cenabı Allah'tan bizlere rahmetiyle lütfuyla muamele buyurmasını ve bizi kafirlerin her türlü kötülüklerinden, alışkanlıklarından, hallerinden, özelliklerinden muhafaza buyurmasını niyaz ederiz. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi